Nuha ve ondan sonraki nebiilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshaka, Yakuba ve torunlarına, İsa'ya, Eyüba, Yunusa, Harun ve Süleymana da vahyettik. Davuda da zeburu verdik. Durumlarını sana daha önce anlattığımız nice elçiler gönderdik. Anlatmadığımız nice elçiler de gönderdik. Allah.